Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Ve laqibatul Muttakin. Ve salatu ve salamu ve nabiyna Muhammed. Ve alla Alihi ve sabbihijemgin. Ağzıbillaah min al-Shaytanir Rajeem. Ma yafal Allahu ve amanatum ve kan Allahu shakiran alimah. Ve belana Rasulüna Nabiü Kârim ve nâmnu ala zâlîk min kalbin Çok aziz ve pek muhterem sunalar. Bugün, inşaallah dersimizde şükrün manası, önem ve ehemmiyeti üzerinde hasbihal edeceğiz. Geçen cumalarda şükretmemiz gereken nimetler üzerinde hasbihal ettik. Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği sonsuz nimetleri,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 Korktuğumuz şeyler nelerdir? Eğer o mavzuğa girersek şükür mavzu gene kalır. Bugün şükür mavzuğunu inşallah, iznillah tamamlayacağız muhterem müminler. Umduğumuz şeylere vasıl olmak için şükretmemiz gerekir. Korktuğumuz şeylerden azad olmak, mahfuz kalmak için şükretmek lazım muhterem müminler. Dersimin Serlevhasını tezyin eden ayet-i kerimede Cenab-ı Halikü Zülcelal bakınız ne buyuruyorlar Es-senid billah Ma ye'fallahu bi'azabikum in şekartum ve emantum Ey insanlar eğer siz Rabbinize iman eder ve size bahşettiği maddi ve manevi nimetlerine şükrederseniz Mühtarem müslümanlar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 Ma <mâ> yahfalu Allahu bi azabikum in ve âmentum. Eğer sizler ey kullarım zatı aşkınıma ve iman edilmesi gereken şeylere iman ederseniz, hamd ile kıyam eder, şükürle mukabele ederseniz Allahu Zülcelal size kat'iyen azap edici değildir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati bugünkü müjdem size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 ve amilü diğer bütün ayet-i kerimede innellezina diğer ayet-i celal innellezina kalu rabbuna ve la onlar ki iman ettiler Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra da müstakîm oldular.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 kendisine vefat anında olanlara La ilahe illallah de denmez muhterem Müslümanlar. Ne yapılır? Onun yanında duyacağı şekilde, fazla da sert olmamak şartıyla latih bir sautle ve sesle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye Peygamber Efendimiz haliyle böyle tevhidi telkin etti. O, zav, o yavrucağız, o Allah'ın has kulu Allah'tan çok korkan o insan Ruhunu o anda teslim etti Resulullah'ın kolunda ve kucaklarında Muhterem Müslümanlar Elimizdeki eserler diyor ki Resulü Zişan Efendimiz O anda bu zatı cennetle Tebşir ettiler Cennetle tebşir ettiler Bu zatın kuş gibi ruhu Cennete uçtu gitti buyurdular Ya Rasulullah.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 Rabbisinin huzuruna varmaktan korkan, gönlünde haşyet taşıyan, vaid ilahiden ürperip cehennemlik amelleri terk edenler içindir burada Peygamber Efendimiz. Daha buradan kendisine cenneti müjdeledim. Muhtemelen Müslümanlar görüyorsunuz, Kürsiye sizi korkutmak için, ürpertmek için çıkmıyoruz, müjdelemek için çıkıyoruz, tamam mı?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 Ma Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum Ey Allah'ın kulları, ey insanlar, eğer siz Rabbinize iman eder ve iman edilmesi gereken bütün zaruratı diniyeyi kabulle inanırsanız, bir de verilen nimetlere şükrederseniz Allah size azap edici değildir. La khaufun aleikum ve la entum tahzanun Sureti katiyede üzerinize herhangi bir surette korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız inşallahu teala. Bu müjde, mülterim Müslümanlar unutulmamalı ve kulluk vazifesinde mutlaka ısrar edilmeli, daim olunmalı. Ve Allahu şakiran alima, Allahu zulcelal şükretmeye layık bir Mevladır ve kullarının bütün niyet ve amellerini bilen allah Muhterem Müslümanlar, Allah'ın ilmi olmadan, iradesi olmadan kainatta yaprak devinmez. Allah'ın ilmi ve iradesinin dışında sinek bile kanat çırpamaz kainatta. Bizim gafletimize bakmayın muhterem müminler. Aslında Hasan-ı Basri şöyle diyor, muhterem cemaat.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 Bir de hadisi kusii, bir de hadisi peygamberiden sonra izaha geçeceğiz inşallah otala. Cenab-ı Hakimizül Celal hadisi kusii de şöyle buyuruyor bakınız: En Allahu la ilaha illa Ana. Manlam yasbir ala bela'i, vallam yishkur ala nagma'i, vallam yarza bi qaza'i, fellatul probensi wa'i. Halikımız Hadisi kutsi'de Hadisi kutsi Cibril vasıta olmadan eğer Cibril vasıtasıyla gelecek olursa ayatı ilahiye Kur'an-ı Hakîm. Doğrudan-dura Resen Cenab-ı Hak kalbi Muhammed'iye lütfederse hadisi kutsi muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimizin ki nefsinden konuşmuyor. Bu ma'yan tıku anil hava in illa vahyun yuha. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Resulullah size bir şeyi söylediği zaman, o hevasından, nefsinin arzularından değildir. Ancak onun kelimi ve kelamı Cenab-ı Hakk'ın vahyi iledir diye Kur'an, Resulullah'ın sözlerini böylece ifade ve beyan ediyor. <gülüyor> Yüce Rabbim bizi şerî Şerifi Ahmedi'nin nur ve ışığında daim kıl diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak okuduğum hadisi kutsiyle şöyle buyuruyor bakınız. En Allahu la ilahe illa ana. Ben buyuruyor Cenab-ı Hak, Allah'ım ve benden başka ibadete layık bir mabud ve ilah yoktur. Dikkat ediyor musunuz muhterem müslümanlar? Ezelden ebede dünya ve ahirette Allah tektir, birdir. Vahidül kahhardır. Din gününün mahşerin sahibidir. Kainatın yaratıcısıdır. Cennet onun nimeti, cehennemse terbiye mahallidir. Muhterem Müslümanlar, la ilahe illa ene. Âlemde önünde eğilmeye değen, rükûlar ve secdelerle kulluğa layık olan bir tek varlık düşünebilir. O da Allahu Zülcelal Hazretleridir. Muhterem Müslümanlar, her halükarda ibadet kulluk ancak Allah içindir Yüce Rabbim bizi dergahından uzak tutma Muhterem Müslümanlar devam ediyor hadisi kutsi <gülüyor> men lem yasbir alâ qallâi <gülüyor> Cenab-ı Hak böyle bir mukaddimeden kendisini zatı akdesinin vahdaniyetini ifade ettikten sonra buyuruyorlar eğer bir kimse belalarıma sabretmezse وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نَعْمَائِ Verdiği nimetlere şükretmezse وَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِ Kazalarıma rıza göstermezse فَلْيَطْلُبْ رَبَّنْ سِوَائِ Hadis'in bazı lafızlarında, bazı kitaplarda فَلْيَطْمِسْ رَبَّنْ <سِوَائي> Benden başka bir ilah talebesin benden başka bir Rab arasın diyor. Mevla böyle buyuruyor. Eğer kulsak,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 tazim etmek, onu sena etmek, onu büyüklemek, onu medihde bulunmak ve övmek. Muhterem Müslümanlar namaza girerken her namaza girişimizde Sübhaneke Allahumma ve bihamdik dememizin manası bu. İbadete giriş de Mevlamızı evvela sena ediyoruz,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 Muhterem Müslümanlar, iman nimeti, İslam nimeti, Kur'an nimeti, insanlık nimeti, sıhhat nimeti, afiyet nimeti, göz nimeti, kulak nimeti, kalp nimeti. Ve hakezâ ve dedik ya, ve in te'uddû nimetellâhi lehtusûhâ. Şimdi cemaatıma ayrı ayrı soruyorum, bu nimetlerin üzerinde kalmasını ister misiniz muhterem Müslümanlar?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 Rabbim sen muhafaza buyuruyor. Hani hadislerde korkutucu tabirler var muhterem Müslümanlar. Zani zina ederken iman kalbinden çıkar diyor. Sarhoş içki içerken iman kalbinden çıkar diyor. Harami yol keserken hırsızlık ederken iman kalbinden çıkar. O günahı bıraktıktan sonra tekrar kalbe rucu eder kendine gelince. Muhterem Müslümanlar, Muhyiddin Arabi Hazretleri mümin olduğu halde mümin içki içmez, mümin olduğu halde mümin zina etmez, mümin olduğu halde mümin hırsızlık yapmaz hadisini Muhyiddin Arabi Hazretleri şöyle şöyle ifade ediyor. Şöyle manalandırıyor. Azabı ilahiye inandığı halde içki içmez. Azabı ilahiye cehenneme inandığı halde zina etmez. Azabı ilahiye inandığı halde hırsızlık yapmaz. Yani o anda o zalim nefis, o hain nefis, o ayyaş nefis, o suslu nefis azabı tamamen cehennemi, ateşi, ikabı, gazabı, celali unutuyor, dalgınlık ediyor, yakın arkaya atıyor bunlara öyle cesaret ediyor yoksa muhterem müslümanlar yoksa bir mümin büyük günah işlemez ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ali ifadeleri bir mümin büyük günah işlemez Kapı Camii'nin muhterem cemaati duyuyor musunuz gerçek mümin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 günahı kalmadan tertemiz pırıl pırıl hale gelir iman ne büyük nimet ya Rabbi ya mümin kardeşim böyle ata sahibi bir Mevlamız var fakir alel ekser ömür boyu böyle derim bahane Rabbisi bahane Rabbisi affetmek için bahane arıyor adeta evet Gözünden bir damla haşyetle yaş çıksa, geçmiş bütün küçük günahlarla Cenab-ı Hak affediyor, bir damla yaşa. Farik kainat, bir kimse kalbinde ürperti ve haşyet olur da diyor, o ürperti ve haşyetle sineğin başı kadar gözyaşı yanağından arza dökülmüş olsa, cehennem ateşini Cenab-ı Hak o kimseye haram kılar. Ama nasıl Müslüman namaz geçirmiyor, orucunu tutuyor, büyük günahlardan sakınıyor. Büyük günahlardan sakınıyor. Diğer hata ve günahlarında Rabbimiz böylece affediyor. Daha dünyadayken müjdeliyorum. O kul cennetliktir inşallahutaala. Fakat insan oğlu muhterem Müslümanlar, insan oğlu nasıl da gafletin gayyalarında, dalaletin karanlıklarında yuvarlanıp mahvolup gidiyor. dünyasını muhterem cemaat dünyasını cennet yapmak varken kalp cennetlerinde, ruhani cennetlerde uçuşlar müjdeler varken bodrum katlarda bodrum katlarda tuvalet kadar korkunç kokular içerisinde ömrünü zayi ederek milyonlarca içkiye uyuşturucuya verip de hayatını kahreden ve mahveden insanlar ya. ayık gezmek ayık gezmek insanca düşünmek irfan ve ilimle yaşarmek, Allah'ına mağbulü zişanına kullukla mesur olmak varken <gülüyor> ay yaşlar ve sarhoşlar ya insanoğlu içinde bulunduğu korkunç ortamdan istikrah ve nefret etmiştir artık kurtaracak bir el alıyor ...dünyada kurtarıcı bir tek el var... ...arştan uzanan el... ...ve'tesumu bihabdillahi cemi'an... ...ve la teferraku... ...bir de... ...Hazreti Muhammed'in nur eli... <gülüyor> Muhteremimler, ...Hazreti Muhammed'in nur eli... ...diye ısrar ediyorum... Çünkü kainattaki dünyadaki bütün yollar, bütün yollar elinde Kur'an tutan Hazreti Muhammed'den geçer. Hazreti Muhammed'e uğramayan, onun imzasını almayan kainatta hiçbir fel saadete kavuşamaz. Kaide-i külliye ve şart-i azam budur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için onun için <gülüyor> Aşk eri Mevlana ne diyor? Aşk eri Mevlana ne diyor? Büyük mürşit. Akıl kurban külbe pişi Mustafa. Hasbi Allah. Gü ki Allahumme kefa. Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Aklını Muhammed Mustafa'nın ''Önüne kurban et, sonra da hasbiyallâh de ki kula Allah yeter.'' diyor. Pakistan'ın dev filozofu, Pakistan'ın dev şairi Muhammed İkbal ne diyor biliyor musunuz esrar ve rumuzunda? ''Megüsil ez hatmirrusul eyyâmi hîş tek yekemkün berfenu berkâmi hîş'' Bak bak bak Muhammed İkbal ne diyor? Hani sen kendine, cemaatımı tenzih ediyorum, o adam kendine aydın süsü veriyor ya, Muhterem Müslümanlar, Ya diyor, din, artı halli, fakir fukara, düşkün insanların hali diyor, din. Biz münevver, bu entelektüel zümre, bu aydın zümreye din gerekmez diyor, biz yolumuzu biliriz gideceğimiz yolu diyor. Sus be! Muhterem Müslümanlar, koca ikbal böyle diyor, koca ikbal böyle diyor. Megüsil ez katmir rusul ayyamihiş Erenköy caminin çeşmesinin ağzına mermere yazdırdım bu yazıyı. İkbal'in sözü: Sakın hayatının akışı Hazreti Muhammed'in yolu ve çizgisinden kaymasın. Müslüman cemaat saadet istiyor musunuz? Kurtuluş istiyor musunuz?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 Son zaman da bizim içimizden çıkan bazı muhtemem müminler bazen kaba söylüyorum beni bağışlayın olmaz. Allah'ınızın aşkına bazen kaba söylüyorum bazı zıp çıktılar. Hani ağır ağır sağına soluna bakarak çıksa bu kabahatı işlemezler de bazı sağını solunu bilmeden yetişen zıp çıktılar zibidiler. Ümmeti Muhammed içerisinde benim aklımda Hazreti Muhammed'in aklı kadar akıldır diyorlar. Ya Konya'da. Konya'da, Konya'da. Evet. Bunların epey sayıda olduklarını söyleyenler var muhterem Müslümanlar. Ya. falan mahallenin imamıymış. Fahri da mahalle imamı zannediyor kendisi gibi. Halbuki o. 124 bin enbiyanın imamı. 124 bin Enbiyanın imamı, ona imamul embiya derler. Behi hey, mahalle imamı. Ya muhterem memiler, ya Bismark, Bismark Hamburg'dan sesleniyor, Bismark Almayadan Hamburg'dan sesleniyor. Ya Muhammed, sağ yetişip de ashabın arasında olmayı.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 devesinin yelesi üzerine koymuş benim gibi bir kuluna Mekke'nin tekrar fethini nasip ettiğin için sana bütün varlığımla arzı şükran ederim Rabbim diye giriyor Mekke'ye Kabe-i Muazzama Bilal-i Habeşi ezanı okuyup putlardan temizlenip namaz kılındıktan sonra tabii Mekkeliler etrafa gelmişler acaba Muhammed ne yapacak sallallahu aleyhi ve sellem ya ağır ağır şeyler söylediler ya. İslam için, Kur'an için, Hazreti Muhammed için Mekke-i Mükerreme'de Peygamber Efendimiz daha 40 tane sahabesiyle, çok az insan kitlesiyle 13 sene işkenceye katlandı ya Peygamberi üşan efendimiz. Muhterem Müslümanlar... var. Ağza alınmayacak neler boykotlara varıncaya kadar. Hani şimdi kafirler Muhterem müslümanlar Müslüman ülkelere boykot ilan ediyor ya Sudan'a sen anarşist devletsin diyor Boykot ilan ediyor muhterem müslümanlar Ambargo koyuyor Hürriyet abidesi dikmiş Başı bulutlara diyen Elinde meşale tutan Hayır Hürriyet de demokrasi de sadece Kendi keyfi için Alem İslam için olunca haram Muhterem müslümanlar Bosna Herse boykot, amborgo koyuyor. Sırplar ağır silahlarla, ara bulucu gücün de silahlarını depolardan çalarak mermi yağdırıyor Müslümanların başına. Çünkü İzzetbekovic, Aliya İzzetbekovic eser yazmıştır. Beşeriyetin saadeti için bir tek yol var ve nizam var. O da İslam'dır ve Kur'an'dır diyor ya. Osmanlı ruhunu Bosna ve Hersek'te ihya edecek diye Bütün Avrupalı, Amerika'yı da arkasına alarak Bir avuç İslam cemaatına Üç senedir ateş yağdırıyorlar Bunlar hürriyet ve demokrasi namına muhterem müminler Hala uyanmıyor musunuz? Filistin muhterem müminler ya, Devamlı söylüyorum derslerimde başlar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 Filistin'de bu kadar ölenler, hapishanelerde binlerce insan, bu kadar işkence gören kişiler bunlar insan değil mi diye soruyorlar İsrail başbakanına. Ya muhteremimiler ya İsrail başbakanı ne cevap veriyor biliyor musunuz? Onlar haşarattır, hayvandır, insan değil diyor. Rabbim bu necip millete lütuf elini uzat ya Rabbi diyorum. Ya Muhterem Müslümanlar Bu sefil millet Müslümanları böyle görüyor Muhterem millet. Ya Haşerat onlar mahlukat diyor Onlara hürriyet hakkı falan tanınmaz diyor Ya Muhterem Allah'ım Bizi şükreden kulların zümresinde Daim kıl diye dua ediyoruz Yüce Rabbimize Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden de bir hadis demiştim okuduk. Eşşükru ale'n nimeh emanun li zevaliha. Nimet üzerine şükretmek zevaline maniidir. Aziz cemaat duyuyor musunuz? İçinde bulunduğunuz ne dedim size? Bütün nimetlerin elinizde daim olmasını ve içinde sizin daim olmanızı istiyor musunuz? Nimetimiz daima artsın. Daima nimetimiz müzdad olsun. Kalbimiz şuurla dolu. Gönlümüz cenneti andırsın. Ruhani hayatımız gün, de gün geçersin. İstiyor musunuz? Şükredeceğiz. Şükredeceğiz. Şükredeceğiz. Muhterem Müslümanlar. Bakınız. Feridüttin'e attar ne diyor? Şükrü nimet. Nimetet efzûn künet. Küfrü nimet. Nimetet birun, künet nimete şükretmek, nimeti artırır, nimeti artırır, nimeti artırır. Küfranın nimet de sizi nimetten mahrum eder, o nimetin elinizden çıkmasına sebep olur. Bu bakımdan aş eri Mevlana Celaleddin Rumi de mesnevisinde şöyle diyor bakınız: Şükrü yazdan tuğhi her gerden büvet, ni cidalı Rû tulş kerden büvet. Allahu zulcelale. Yezdanı hak olan, Yezdan olan hak olan Mevla'yı müteala şükretmek her boyunun tokasıdır. Yani boyun borcudur muhterem müminler. Ya toka boyunda nasılsa her mümin kul için nimet böyle boyunda toka gibi bir borçtur ve vaciptir. Lazımdır ve fazdır şükretmek. Yoksa yüzünü buruşturup da Cenab-ı Hak'la cidal etmek. Şöyle yaptın Rabbim, böyle yaptın Halik'im Şöyle yapsan da Allah'u Zülcelal'e akıl öğretircesine Ya Muhterem Müminler ya, ya Binaenaleyh dünyada Bir tek, bir tek Sırat-ı müstakim Allah'a, vuslata, saadete giden Yol var, o da İslam yolu ve Hazreti Muhammed'in yolu Evet, muhterem Müslümanlar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 açları doyurdular, çıplakları yedirdiler, düşkünleri kaldırdılar. Allah'ın yolunda, rızam yolunda harcadılar. Binanley ben zatım için tescil ettim, ahdettim, yemin ettim. "Le in le azidannakum ve le in kafartum Onlar şükrettikçe daha 300 sene kalsalar nimetlerini artıracağım buyuruyor Cenabı Hak. Yeho hocam sen böyle dedikçe ben biraz siyasi de bir adamım. Kardeşimizin biri diyor ki ben biraz siyasiyim. Aynı zamanda işte bürokratım, söyleyim böyleyim. Dünyanın ve Türkiye'mizin iktisadi meselelerinden de meseleleriyle yakından ilgiliyim. Memleketin bugün matbuatını, radyosunu, televizyonu dinleyip duruyorsunuz. Vay faizden şöyle olduk, vay borçtan böyle olduk. Avrupa'ya şu kadar borçluyuz, millete bu kadar borçluyuz efendim bir türlü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 milletçe Allah'a itaat eder. Verilen nimetlerin eğer kadrini bilirlerse, o devletin, o milletin, o hükümetin, o cemaatin, o hususun nimeti gün geçtikçe artar, şurur ve saadet asırları üzerlerinde devam eder. <gülüyor> Yoksa, ya muhtelam ünlüler, ya. Ciyak ciyak bağırıyorlar, ya. Ya. Para yetişmiyor falan şöyle falan böyle borçluyuz dertliyiz falanız falanız çare fefiru <gülüyor> ilallah Müslümanlar bütün dertlerimizin bir tek çaresi var fefiru <gülüyor> ilallah Allah'a koşunuz ve eniibu ila Rabbi Kübdir ayye Rabbinize yöneliniz Rabbinize yöneliniz Rabbinize yöneliniz Nimet verecek, saadet verecek Korktuğumuzdan emin kılacak Bütün dertlerimize çaresiz olacak Arşından arzına Muhterem Müslümanlar Yahu Müslümanlar Gelin kul olalım Aman nefsimize Şehvetimize, kula kulluk Değil ya, Kapı caminin muhterem cemaati.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 sonra da gerçek hürriyet ve hakiki kurtuluş. Yüce Rabbim bizi bize bırakma diye dua ediyorum Evet, muhterem Müslümanlar, şu şükrü nasıl yapacağız? Belki ezanımız okunu okunuverir, onu, onu da elimizdeki eserden bir görelim. Hakikatı, şükrü nasıl yapacakmışız muhterem Müslümanlar? İbni Abbas, Sultanül Müfessir'in, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin amcası, amcazadesi İbn Abbas hazretleri elimizdeki eserde hadiminin berikasından naklediyorum size bakınız hakikati şükür şöyledir ki en Allah'a bi cemi'i cevarihik Allah'u zülcelale bütün cevarihin ve azan ile uzuvların ile nimetler karşılığı itaat etmen şükrün hakikatidir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 Halal'a bakmak, meşru'a bakmak, Kur'an'a bakmak, ilmi esere bakmak, dünyanın cennet bahçesi gibi alemlerine bakarak sani hakikiye yönelmek, hayra bakmak, şerre, namahreme, harama bakmamakla gözün şükrü eda edilir muhterem Ya hocam zaten her dersinde bir şeyler söylüyorsun gene bizim herhalde televizyonun baktığımıza bir şeyler söyleyeceksin Allahu alek. Ya. Ya 80'lik hacamca amca hiç sorma. Ya. Hocamca, hacamca ya 80'lik amca televizyonun alemleriyle aran nasıl televizyonda? Ya. O vakit işte Allah'a gözünle isyan ediyoruz. Şükür değil, itaat değil. Yok canım hocam ben haberleri seyrediyorum ya. Muhterem o düğmeyi çevirirken saniyelik arada görünenler var. Oraya gelince gözünü şöyle kapatıyor musun? Yok canım o kadar da değil hocam ya. Efendim? Evet, muhterem Ben sadece hatırlatıyorum kardeşiniz olarak. Gelin dikkatli olun mahşer var diyorum tamam mı?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 dil şükrü nasıl eda edilir dilin İmam-ı Azam'ın yüzüğünün kaşında bu hadis yazılıymış muhterem Müslüman var İmam-ı Azam Efendimizin yüzüğünün kaşında bu hadis yazılıymış hani Peygamber Efendimizin yüzüğünün kaşında 3 kelime vardı 6 Alt alta. Muhammed'ün Resulullah Muhammed Resul Allah lafzı en yukarıda Muhammedur Resulullah yazılı Peygamber Efendimizin yüzüğünün kaşında hem yüzüğünün kaşı hem de Risalet mührü idi. Yazdırdığı mektupların altına mübarek yüzüğünü basarlardı. Hem mührü hem de yüzüğü. Hazreti Ebubekir devrinde Cenab-ı Ebu de emanet kaldı. Hazreti Ömer devrinde Hazreti Ömer de emanet kaldı. Hazreti Osman devrinde Hazreti Osman'ın elindeydi. Kubada biri Osman'ın Osman kuyusu deniliyor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 kuyuya düşürdü. Kuyuyu ne kadar karıştırdılarsa bir türlü yüzük bulunmadı. Ve fitneler Hazreti Osman devrinden başladı. Ya muhterem dinler. Çok acip değil mi? Yüce Rabbim Ümmeti Muhammed'i fitneden ve fesattan muhafaza buyur diye dua ediyoruz muhterem Müslümanlar. Şu halde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 bütün bir beşeriyetin söylediğini Cenab-ı Hak kaydettiriyor tamam mı ve vecedu ma amilu hadira ve la yallimu rabbuke ahada zabut barakalarında bütün dillerin ellerin kulakların gözlerin yaptığı iş ve ameller ve söyledikleri harfen bir harfin kaydediliyor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 kaydedilmiş. Ve vece du ma amilu hazira ve la yaglim rabbuka Rabbin kuluna hasaki zulmede. Herkesin göreceği eliyle diliyle kaldırdığı hasadın karşılığıdır muhteremimsin. Bir de başın muhteremimler. Başın şükrü ya. Erkeklerde, kadınlarda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 min küllil vücuhu evlâna Kadesallâhu Sıra Hazretleri mesnevisinde şöyle diyor aşk eri serbi bahşet şü şükürhahet secdeyi pâbi bahşet şükürhahet gâdeyi Allah'u Zülcelal baş verdi ki secde ederek şükredesin Allah'u Zülcelal ayak verdi ki huzurunda diz çökerek şükrünü eda edesin hadi erkeklerde namaz kılarken takya giymek falan eğer takke giymeyecek olursa, tezellüle niyet edecek olursa yani Ya Rabbi baş açık yalın ayak huzurundayım diye tezellüle niyet ederse mekruh değil. Ama la yüselik, mübalasılık, laubalilikle baş açık yalın ayak huzurundaha durursa ayak yalın namaz kılmak mekruh değildir. Baş namaz kılmak tenzihen mekruhtur bu terem sümalar. Onun için gençler mümkün olduğu kadar başınıza bir takke alın. Eğer takkeniz olmazsa bir Fakir tavrıyla, aczimi itirafla baş açık huzurundayım. Hani bir sahil bir kapıya baş açık yalmayak gelerek ata ister, sadaka ister ya. Öyle niyet edecek olursa eğer mekruhtan kurtarır. Muhterem Müslümanlar, kadınlarda başı örtmek de o başın şükrüdür. Ya! Muhterem müminler, ben de kardeşlerimden niyaz ediyorum.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 bu işlerle meşgul olduğumuz için o teknikte semalar da uçuyor, biz hala sürünüyor, sürünüyor ve yürüyor, yürüyoruz muhterem Müslümanlar. Onun için gelin 60 milyon, 65 milyon el ele, gönül gönüle verelim. hâlık Zülcelal'imizin yolunda, teknikte en ileri adımlarla ''Men istevâ yevmâhu ve mâbûnun'' Bir kimsenin iki günü birbirine müsavi olursa ziyandadır, husrandadır hadisine kulak verelim.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 kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukadder ile hakka hak bilip hakka istıbak, batılı batıl bilip batıldan iştirâb beyleyen zümreyi salihine mevla cümlemize ilhak ile cümlemize ve bütün din kardeşlerimize iman ehline cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram ile Subhan ربك Karab رب El-Ezat يصفون وسلام ve selamun والحمد al رب ve al Rabbil 'Alamin